Sizin Rabbiniz hem göklerin hem yerin Rabbidir ki şimdi burada kendi inandığı Allah'tan bahsediyor. Kendi inandığı Allah. Onlar da Allah'a size zavallı bilmiyorlar şimdi. Bilmiyorlar. Hayır dedi. Sizin asıl Rabbiniz hem göklerin hem yerin Rabbidir ki bütün bunları O yaratmıştır. Ve hem de buna yakın ve ben de bunlara Yakın hasıl edenler. Yani bunları iyi bilenler derim. Bu şeyi bile insanım ben. Yani siz bunu bilmiyorsunuz ama ben bunları biliyorum derim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben kurtarınızı elbette bir tuzak kuracağım. O gün, yani bunu, bu konuşmanın olduğu gün bir bayrammış herkes bayrama gidip işte, ibadet eden de toplanacak veya bir yerde toplanacaklar. Eee Asiti Firavun'da hep ne fırsat bunu bir de o Mahbet'teki heykelleri kıracak. Bunu da birisi söylüyor. Haber veriyor. söylemesi iyi eder ama söylemiş. Söylemiş yalnız birisi bunu duyuyor derken o bunları parça parça etti bütün o ibadetini giriyor ne kadar heykel varsa zaten tahtadan çamurdan bir şeyler hepsini kırıyor yalnız bunların büyüğüne en büyüğüne nasıl yunanın ne de, zeviz, değil mi en büyükleriz öbür şey milyardın şeyler. Berekat, aç tanısı, bilmenin sen. Bakın Zeus en büyüklere. Büyüğünü, şimdi burada baştan Zeus değil o, o Yunanlar var. Bıraktı ki ona müracaat ederler diye. Şimdi o da işin, işin birey, dalay, onunla onun, alay ediyorlar. Onun en büyüğüne bir şey yapmıyor. Bakın bakın, ona soracaklar, niye buna kılgı derken, tam cevap verecek mi? Diyor ki onlardan, bunu bizim Tanrı'mıza kim yaptı? Herhalde o zalimlerden biri olacak. Demek ki o cemiyette de Hazreti İbrahim gibi inandı galiba birkaç kişi var ki, o zalimler diyor, zalim çoğul. Dediler ki, işitti ki kendisine İbrahim denilen bir genç bunları iline doluyordu. İbrahim denilen birisi bunlardan bahsedip duruyordu bunlar ne geliyordu dedim. Dediler ki onlar, o halde bu ne var burada O halde onun insanların gözleri önüne getirin başlarda ne mut denen birisi. Gel yani o, o onu diken yakalayan, geçen halkın önüne getirin bakıyor. Olay ki onlar da aleyhlerinde şahitlik ederler. Oradaki halk da onun aleyhinde şahit etsin ki yani bir şey ve hüküm verecek. Şahit de lazım. Dedi ki Hazreti İbrahim'de, belki onların şu büyüğü yapmıştır. Hani arkaya bırakıyor, baltasın onun boynunu asla. Şu buyu, o onlara göndürmüştür belki, kırmıştır diyor. O halde başlarına geleni onlara sorun eğer söylerse diyor. Ona sorun diyor bakın, söylesin diyor. O, o kırmıştır belki. Bu başka kimse yok. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp, oradaki bu halk kendi vicdanına dönüyorlar. Vicdan, vicdan insanı şaşırtmaz varsa eğer e, mütefakirlerden birisi, vicdan insan ruhunda Allah'ın sesidir demiş. Bak on muhtemelen göstermiş. Bak onları var. Vicdan insan ruhunda Allah'ın sesidir. Vicdan insan yanıtmaz. Varsa tabi. Bunun üzerine vicdanlara dön, dönüp birbirlerine de der ki, hiç <gülüyor> Hiç şüphesiz. asıl zalimler sizsiniz. Siz kemiklerine söylüyorsunuz. Siz zalimleriniz. Vicdanlara diyerek onları da zalimsizsiniz diyor. Vicdanlara. Bu işi yapan Allah'tan. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler. Döndürüldüler değil, döndürüldüler. dönecek bir tek var, o da o. ''Ant olsun ki, bunların söz söylemeyeceğini sen de bilsin.'' dediler. O, büyük söyleyemez. Bir şey söyleyemez. Bunu hepiniz bilirsiniz. Şimdi de söylemedi, şimdi de söyleyemez herhalde. Böyleyken onlara sormamızı nasıl emrediyorsun? Yaşık, bunu söyleyemez. Nasıl bunu biliyorsun, niye bunu bize söylüyorsun ki? İbrahim e dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle ne fayda, ne zararı yapamayacak olan bu putlara hala tapacak mısınız? O da tam taşı gelene koyuyor. Görüyorsunuz, söyleyemiyor bile. Bunların nasıl kırıldığını bile bilmiyor bundan ne fayda göreceksiniz ki yuh size ve Allah'ı kurakıp tapmada olduklarınızı onun da, da yuh olsun diyor akıllanmayacak mısınız siz dediler ki onu yakın bu surette tanındığınızda yardım edin e bu işi yapanlardansınız ona buydu ya onu yakın dedi Tanrınızaya de yardım eden eğer bir iş yapan Biz bize de dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı stern mesirem edin. O hak hakik ki Hazreti İbrahim'e yakın bu şekilde Tanrınız'a yakın olursunuz onları hani sevindirirsiniz. Onlar da Hazreti İbrahim'e ateşe mahkum ediyorlar başta Niyamut oldu Hazreti Allah da şöyle diyor. Biz de dedik ki, Ey Ateş! İbrahim'e karşı serin ve <gülüyor> selamet ol. Yani onu yakma. Cenab-ı Hak ateşten sıcaklık ve yakıcılık masbuna giderdi. Ateş Hz. İbrahim'i yakmadı. Onu ışık haline getirmedi. Eriktiğini verdi, ışık haline. Halbuki şu elektriğin sarf ettiği enerjinin yüzde doksanı korusuna ayrıca sıcaklık vermeye gider. Yüzde onu ancak ışık şeklinde döner. Allah o ateşe, ateşin yakacak basını kaybettirdi, sadece ışık basını bıraktı üç şey haline getirdi. O her şeye kemaleyle kadirdi Allah. için zorluktu her şeyin her şey kadesi bu dedi. Aslında